Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu ve sellem ala seydina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Yaşadığımız çağda insan oğlu önceki çağların hiçbirinde görülmeyecek kadar ilerlemeler kaydetti. Başta teknoloji ve insan hayatı ile ilgili, sağlıkla ilgili konular olmak üzere, pek çok alanda hiçbir çağla benzeştirilmesi bile mümkün olmayacak kadar farklılıklar oldu. Gerçekten Allah'ın nimetleri açısından bakıldığında, şükredilmesi gereken bir durum olarak bunu görüyoruz. Ancak bu çağın açtığı başlıklardan birisi de insanoğlunun hiçbir çağda olmadığı kadar israf bataklığına düştüğüdür. İnsanlığın neredeyse bugüne kadar yaptığı israf kadar bu asırda israf ettiğini söylememiz mümkündür. Pek çok nimet israfın ana dökümanı haline gelmiştir. En başta insanın kendisi olmak üzere israf bir yaşama türü haline getirildi. Bu bir aşırılıktır. Bu çağın şımarttığı, kanunlaştırdığı, Norm haline getirdiği bir uygulamadır. Biz Allahu Teala'ya iman etmiş, imanının gereği olarak da hayatını o imanın gerektirdiği tarzda geçirmek için söz vermiş kimseleriz. Allah'ın razı olduğu işleri yaparız, razı olmadığı işlerden de uzak dururuz diye söz vermişliğimiz var imanımız yüzünden. Alkole niye el uzatamıyoruz? Mümin söz vermiştir. Allah'ın haram ettiğine el uzatmaz. Bu sözü müminin, Senettir. Zinaya niye yanaşmıyor mümin? Yanaşamaz. Neden? Çünkü Allah'a söz vermiştir. İmanım bende olduğu sürece bu haramı yanaşmayacağım demiştir. Niye mümin cuma namazı kılmadığı zaman kendisini büyük bir kabahatli görür? Neden sabah namazına kalkmayan mümin, Süt dökmüş kediden daha mahcup, daha kabahatli bir durumda hisseder kendisini sözden dolayı. iman bir sözdür çünkü. Aynı şekilde Allah'ın size yakıştırmıyorum, sizin için uygun bulmuyorum dediği ne varsa zina gibidir. Hacmi farklı da olsa alkol gibidir. Değişik tarzda da olsa kumar gibidir. Değişik bir yöntemle de olsa insan öldürmekle insan israf etmeyi aynı görmek zorundadır mümin. Çünkü Allah insan öldürmeyin buyurduğu gibi israf etmeyi istemediğini de bize bildirmiştir. Allah, İsraf edenleri sevmiyor. Allah sevmiyorsa israf eden Allah'ın sevmediği kullarından demektir. Ancak biz bugün israfın kanunlaştığı, israfın örf haline geldiği, israfın norm kabul edildiği bir dünyada yaşıyoruz. O zaman imanımızın bu pencereden bakıldığında bütün çağlardan daha fazla bizi hareketlendirmesi ve israfa karşı ayarı yapılmış, israfa karşı uyanık duran mümin olmak zorundayız. Eğer bu çağda biz çağın getirdiği bir aşırılık olarak, İsraf normuna ayarlanmış müminler olursak, evet sabah namazını kıldığımız için sabah namazından hesap verecek durumda olmayız kıyamet günü ama israfı normlaştırmış insanlar olarak Sırat Köprüsü'nde zorlanırız. Bu sebeple iki ölçüyü yeniden bireyler olarak, Evlerimizde aile olarak, iş yerlerimizde iş sahipleri ve işçiler olarak, sokaklarımızda yürüyen insanlar olarak, toplantılarımızda bir araya gelen müminler olarak, yeniden israfın ne olduğunu ve nerelerde olduğunu, bu iki başlığı yeniden ayarlamak, adeta fabrika ayarlarımıza, yani Kur'an ayarlarımıza, Dönmek zorundayız. İsraf, herhangi bir şeyin yersiz ve gereksiz kullanılması demektir. Suyun fazla akıtılması demek değildir. Yersiz ve gereksiz kullanılan her şey bir israftır. Hafızlık yapması mümkün olmayan, zeka yapısı ezbere müsait olmayan bir çocuğun Hafızlık maratonuna taşınması da bir israftır. İyi hafız olacak, sesi güzel bir gencin, başka ilimlerde meşgul edilmesi de bir israftır. Tıpkı, bir litre ile abdest almak mümkünken, üç litre ile abdest almanın israf olduğu gibi. İki cümleyle ile anlatılabilecek bir meseleyi, on cümleyle anlatmanın israf olduğu gibi, bir kere tebessüm etmenin yeterli olduğu bir boşalma için, dakikalarca gülmenin israf olduğu gibi, ben seni seviyorum deyip bir hediye vermek yeterli iken, sevdiğini ifade etmek için, belki de günlerce vakit harcamanın, şımartmanın israf olduğu gibi. İsrafı ekmek, elektrik ve su israfının daha ötesine götürebilirsek mümin kimliğimizle hayatta yaşıyoruz demektir. Evet, su israf edildiğinde yani gereksiz ve yersiz harcandığında, ekmek yiyecek israf edildiğinde, domates yersiz ve gereksiz harcandığında israftır. Elektrik aydınlatma yersiz ve gereksiz olduğunda israf edilmiş olur. Evet, zaman israfı diye bir israf vardır. 10 dakikanın yeterli olduğu yerde 1 saat harcamak, 7 saat uykunun sağlık açısından yeterli olduğu bir yerde 8 saat uyumak israftır. Bu başlıkları tek tek sayıp da vakit harcamak da bir israftır. Ekmek, su diye ben burada sayarsam israf etmiş olurum vaktimi. Hayır, mümin hayatının tamamını Allah için ve Allah ile yaşamak zorunda olan insan olduğuna göre, hayatın bütünü bizim için israf açısından gündem demektir. Ben eğer hayatımın tamamını, memati ve mehiyayı, yaşarken ölürken her alanımı, Allah için yaşadığımı söyleyen birisiysem ki iman etmek budur. Allah da misraf edenleri sevmiyorum buyurduysa, o zaman ben Allah'ın sevmediği bir insan olmamak için hayatımın herhangi bir alanında esrafla yüz yüze gelmemek zorundayım. Ekmekten, sudan, elektrikten, yiyecekten, giyecekten elektrikten, vakitten, ilişkilerden, muhabbetten, sevgiden, sempatiden, nefretten, buğzdan, düşmanlıktan, insan olarak neyle meşgulsem, o benim israf etmeden kullanmam gereken önümdeki bir fırsat demektir. وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ <الْمُعتَد۪ين> Düşmanlık ederken, ceza verirken bile aşırı gitmeyin diyen Allah var karşımda benim Celle Celaluhu. Ceza verirken bile, kafiri cezalandırırken bile, yüzüne vurmayın diyen Allah benim Allah'ımdır. Kafirdeki bütün çirkinliğe rağmen, ona düşmanlık yapmayı emreden o olduğu halde, aşırı gitmeyi yasaklıyor. Çünkü kafiri cezalandırırken, katili cezalandırırken, Zinacıyı cezalandırırken, kumarcıyı, içkiciyi cezalandırırken bile bir sınır koyduğuna göre o sınırın aşılması israftır. Ceza israfıdır. Sevgide de israf yasak, cezada da yasak. Çünkü mümin ölçülerini Allah'ın koyduğu insandır. Mümin kendi başıyla duygusallaştığı zaman, kendi başına hırçınlaştığı zaman israf ediyordur. Allah ise israf edenleri sevmiyor. Demek ki biz aşırılığı, israfı hayatımızın tamamı için kullandığımız bir ölçü standart olarak görmek zorundayız. Bu ölçüyü Allah'ın razı olacağı şekilde kullandığım zaman, müminliğimi ispat etmiş olurum, ölçüleri aştığım zaman, müsamahayı abarttığım zaman, Sevgiyi taşırdığım zaman, cezayı hırçınlaştırdığım zaman herhangi bir yerde tıpkı abdest alırken 1 litre suyla abdest almak mümkün olduğu halde bunu 3 litreye çıkarırken israf ettiğim gibi çocuk sevgisini onu Allah'a teslim etmeyi engelleyecek kadar abarttığım zaman da israf etmiş olurum. 1 litre ile 3 litre arasında 2 litre fark vardır. Bu iki litre israf ettiğim orandır. Ama sevgide, nefrete ve benzeri duygusallıklarda israfa kaçtığım zaman, iki, sekiz, on litre diye rakam koyamayacak kadar, bir daha da geri dönüşümü olmayacak kadar aşırı gitmiş olurum. Allah'ın sevmediği israfı geri dönüşümü olmayacak bir şey üzerinden yapmış olurum. Bu çağ getirdiği teknolojiyle ve getirdiği yaşam tarzı anlayışları itibariyle, getirdiği kanunlaştırma ve insanı putlaştırma anlayışı itibariyle, aşırılıklar çağıdır, israf çağıdır. Bu israf her şeyden önce insan ve insanın ömrü üzerinde yapılmaktadır. En kötü, en ağır israflarda Allah'ın nimetleri üzerindedir bir daha geri dönüşüm olmayacak nimetleri üzerinde Allah'ın büyük israflar yapılmaktadır. Mümin bu çağda, Firavun'un çağında Firavun'a karşı dik durmakla imtihan olunmuş müminlerden çok daha yoğun bir şekilde israfı Allah'ın şeriatına uygun kurallarla önleyip önlememekle bu çağda mümin imtihan olmaktadır. Sabah namazına kalkarken elhamdülillah Rabbimin razı olacağı bir işi yaptım, mümince bir kimlik sahibi oldum dediği gibi müminin, esrafla yüzleştiğinde de, esrafın önünde mümince duruş yaparak, Allah'ın razı olacağı kıvamı sergilemek zorundadır. Sadece abdest alırken değil, çocuk yetiştirirken, aile ilişkilerini sürdürürken, severken ve nefret ederken, mümince tavır koymak, esrafa kaçmadan, en iyi şekilde sevebilmek, en ağır tepkiyi gösterebilmek başarısını gösterdiğimiz zaman, sabah namazına kalkmış mümin olmanın ağırlığıyla yaşıyoruz demektir. Sabah namazı kıldıktan sonra, sabah namazından çıktığımız caminin bahçesinde vakit tüketirsek eğer biz, bir yapıp bir bozmuş oluruz. İnşallah, Allah'tan temenni ederiz ki, Sabah namazını götürecek kadar ağırlık vermiş olmayız o israfa. Temenni ederiz bunu. Nice israflar vardır ki vakitten, sevgiden, buğzdan dolayı. Pek çok sabah namazı onun terazi olarak karşısında duramayacaktır. Böyle bir sorun da var. O senin israf ettiğin şey akide açısından imanınla ilgili bir konuda seni deldiyse eğer, hangi sabah namazı seni tartacak ki ondan sonra? Bu sebeple kardeşlerim bir şeyi düzeltmemiz gerekiyor. İsraf kelimesi sudan önce hayatımızı karşımıza getirmelidir. İsraf kelimesi ekmekten önce Allahu Teala'nın iman, mümin kardeşlik nimetlerini bize lütfettiğine karşılık eritip eritmediğimizi bize hatırlatmalıdır. Ekmeği kaybettiğimiz zaman israf ettiğimiz zaman ürküyoruz da Mümin kardeşler olarak birbirimizi ürküttüğümüz zaman, iman kardeşliğini israf ettiğimiz zaman, niye üzülmeyelim ki? Hangi ekmek israf edildiğinde aslında yüzde yüz israf edilmiyordur. Neden? Herhangi bir ekmek en fazla tavuklara yem olur, kedilere yem olur, köpeklere yem olur, çöpe atılsa bile gübre olur sonunda. Gaz oluşur ondan, insanlık onu bir türlü kullanıyor. Ama bizim iman kardeşliğimiz, Mümin ortamımız, insanlığımız israf edildiğinde hiçbir şekilde bunun bir daha dönüşümü olmuyor. Şeytan bunu kerhanesine yazıyor. Onun için israf kelimesini hayatın bütününe ait bir kavram olarak bundan sonra hanelerimizde var etmek zorundayız. Bundan sonra vakıflarımızda, iş yerlerimizde, insani ilişkilerimizde, camilerimizde israfın en çok dikkat çekeceği alanlar olarak tabelalar asmalıyız adeta. Hep yemekhanelerimizde, mutfaklarımızda, yiyin için israf etmeyin ayetini yazıyoruz da, yiyen içen insanlar olarak oturma odalarında da israfla vakit geçirmeyin diye niye anlamıyoruz? Bu sebeple Allah'ın israf edenleri sevmediğini bize bildirdiği zaman, bu israfın sadece su, elektrik, ekmek üzerinden olmadığını, hayatı ilgilendiren her şeyin Allah'ın bir nimeti olarak elimizde bulunduğunu ve bu nimetin su gibi israf edilip edilmeyeceğini, sevginin israf edilip edilmeyeceğini, nefretin israf edilip edilmeyeceğini, yani gereksiz ve yersiz kullanılıp kullanılmayacağını tefekkür etmeye başladığımız zaman, Kur'an'ımızın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerimizin hayatımıza etki ettiğini söylemiş olabiliriz o zaman. Bu nedenle kardeşlerim El-En'am suresinin 141. ayetini ve El-A'raf suresinin 31. ayetini parolamız haline getiriyoruz. وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ buyuruyor Allah. Esraf etmeyin. Çünkü Allah israf edeni sevmez. Allah israf edenleri sevmiyor. Kanun, ebedi kanun budur. Bu kanunu artık hayat tarzımız haline getiriyoruz. Bizim için bir şartel durumuna gelsin bu. İsraf noktasına kadar her yerde varız. İsrafa gelince yokuz. Namazı bile israfla kullanamayız. Sabaha kadar namaz kılma iddiasıyla ayakta kalıp sabahleyin sabah namazını kılmamış Müslüman olmak namazı israf etmektir. O israfta yokuz biz. Üç ayları oruçlu geçireceğim deyip iki ay Recep ve Şaban ayında oruç tuttuktan sonra pısırık bir Ramazan geçirerek oruç üzerinden israf yapamayız. Çok kitap okuyup az iş yaparak kitap üzerinden israf yapamayız. Sevgiyi putlaştırma meselesi haline getirerek, sevgi üzerinden israf yapamayız. Buğzumuzu Allah için yapıyoruz deyip, ırkçılıkla onu kaynaştırarak, buz edip Allah için yaptığımız buğz üzerinden Allah'ın sevmediği israfa kayamayız. وَلَا تُسْرِفُوا israf etmeyin. Ekmeği israf etmeyin demiyor Allah. Suyu israf etmeyin demiyor. İsrafçı olmayın diyor. Gereksiz ve yersiz harcama yapmayın buyuruyor. Vakti, uykuyu, ekmeği, suyu, hayatı, sevgiyi, nefreti, hatta ibadeti, hatta ibadeti israf etmeyin. Ebubekir radıyallahu anh sev Resulullah'ı sevdiğinden fazla olmasın. O aşırı olur. O aşırılığa kaydırır seni. Ebubekir üzerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kaybettiğin zaman sen zarardasın. Bu bir israftır çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sev. Bir peygamberin sevilmesi gerektiği kadar Allah'ın üstüne çıkardığın zaman o sevgiyi peygamber yüzünden Allah'ı kaybettiğin zaman israf etmiş olursun. Çünkü sevginin en üstünde Allah bulunacak Celle Celaluhu ve hiçbir şey ona yakın bir noktada bile olmayacak. Yakın bir noktada bile olmayacak. Sonra onun altında peygamber sevgisi olacak. Aleyhissalatu vesselam. Onun gibi ne ana, ne baba, ne evlat hiç kimse sevilmeyecek. Ondan sonra ashab-ı kiram sevilecek. Ashab-ı kirama bu dünyada rakip bir sevgiyle kimseyi yaklaştırmayacaksın. Ondan sonra Allah'ın dostlarını sıraya koy. Ebu Hanifeleri koy. Hasan Basirleri koy. O sevgi seni cennete götürsün. Sırasıyla koy. Ama efendini, büyüğünü, anneni, babanı, eşini, çocuklarını, arkadaşlarını, sana para veren patronlarını vesaire Allah'ı sever gibi sevdiğin zaman, Peygamber aleyhisselamın noktasına taşıdığın zaman, ashab-ı kiramın konumunda gördüğün zaman, belki de yer yer ondan yukarıda koyduğun zaman, sen kaybettin, kaybettin, sabah namazına rağmen kaybettin demektir. Verdiğin zekatlara rağmen kaybettin demektir. Hatta ve hatta hacce gittin, haçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret ederken, filan hoca arkadaşına orada gösterdiğin saygı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında, mescidinin yanı başında olduğu halde, peygamber aleyhisselamın ötesine geçmiş, ileriye geçmiş bir sevgi olduğu için yanı başında, şefaat peygamberinin yanı başında onu kaybettin sen. Çünkü sevgide aşırı gittin. Aşırı gittiğin için sevgide peygamber aleyhisselamı kaybettin, onu kaybedince Allah'ı kaybettin. Ondan sonra hiçbir şey senin değil zaten. Örkçılığı da Yeline tutunduğun bir malzeme olarak kullandığın için aslında buğz etmen gereken kafire veya haine buğz etmen gereken bu buğzu da Allah rızası standartlarında kullanman gereken bir durumdayken ırkçılığı bulaştırdığın için ekonomik ilişkilerini o işe bulaştırdığın için insani değerleri yıpratacak bir şekilde buğz ettiğin için kaybedenlerden oldun. İsraf bu çağın hastalığıdır, bu çağın vebası kanseri gibidir. Her şeyde aşırılık, hocayı sevmekte aşırılık bu çağın hastalığıdır. Su israfındaki gibi mümin israfı bu çağda yapılmaya başlandı. Müminler birbirlerini israf ettiler. Halbuki Allah bizi topluca huzurunda görmek istiyor. Kıyamet günü havzu ı Kevser'in etrafında görmeyi murat ettiği gibi Allah, dünyada da bizi Peygamber aleyhisselamın etrafında kenetlenmiş ve ondan başkasını ölçü kabul etmemiş kimliklerimizde görmek istiyordu Allah. Bu, müminlerin birbirini israf etmesi, kesinlikle kıyamet günü pahalıya mal olacak bir faturadır. Bu çağ böyle bir aşırılık getirmiş olabilir. İnternet insanların birbirlerine daha fazla Tutucu olmalarını, liderlerini, öndekilerini daha fazla öne çıkarmalarını internet bir hastalık olarak getirmiş olabilir. Futbol takımı tutar gibi mezhep tutmayı, futbol takımı tutar gibi Müslümanların birbirlerinin kümelerini, gruplarını abartmasını getirmiş olabilir çağ. Ama biz bütün çağlarda mümin olmak zorundaydık. Çağ bizi etkileyememeliydi. Bizi Kur'an ve sünnetimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı örnek olarak bizi etkiledikten sonra hiçbir çağda biz o çağın şeklini almamalıydık. Firavun'un çağında müminler Firavun'un şeklini almadılar. Karun'un, Nemrut'un şeklini almadılar. Hiçbir despot müminlere kendi şeklini veremedi. Böylece mümin olarak kaldılar. Biz Teknoloji çağının aşırılıklarından dolayı eğer o çağın tarzlarından birisinin etkisi altında kalırsak bundan sonraki çağların tarihini yazanlar, melekler bizi bu çağın örnek müminleri olarak yazmazlar. O çağın fitnelerine, aşırılıklarına takılı kalmış insanlar olarak bizi yazarlar. Maazallah o zaman kaybetmiş oluruz. Bu kaybımız belki de ibadetlerimizi bile selde sürükleyip götürecek hale gelebilir. Neuzübillah. O zaman ebedi kanunu Allah'ın hepimizin şiarı olacak. Bu kanunla yaşayacağız. وَلَا تُسْرِفُوا İsraf etmeyeceksiniz. اِنَّهُ la yuhibbul الْمُسْرِفِينَ Çünkü Allah israf edenleri sevmiyor kumarbazları sevmediği gibi zanileri sevmediği gibi hırsızları sevmediği gibi yalancıları sevmediği gibi israf edenleri de sevmiyor İsraf ne? yersiz ve gereksiz harcama yapmak demektir gerekmeyen bir sözü söylemek de söz israfıdır söylenmeyecek yerde söz söylemek de israftır Allah onu da sevmiyor sadece ekmeği Bol harcamayı değil, aynı zamanda göz bakışlarını bolca harcamayı da istemiyor Allah. Bir mümin, Allah'ın gözünüze dikkat edin, ayetini okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim'de, ey peygamber, mümin kullarıma söyle gözlerine dikkat etsinler buyurduktan sonra, doyasıya bakan, uykusu gelinceye kadar ekran karşısında kalan, ağzını açtığında ölçüsüz ve sonsuz konuşabilen, uyurken dilediği kadar uyuyabilen, yorulduğu için yatakta kalkmak zorunda kalacak kadar uyuyabilen mümin, ben iyi müminim nasıl der? O kandil gecelerinde ashab-ı kiramla ilgili hatıralar dinlediği için veya cenazelerde çok gözyaşı akıttığı için, babası öldüğünde ona Yasin okuttuğu için mi iyi mümin olacak? İslam, beş vakit namazdır, doğru. İslam alkolikleri sevmiyor, doğru. Kur'an'ımız hırsızlık yapmayın, hırsızlık yapanın kolunu kesin, diyor, doğru. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِينَ İsraf edenleri sevmez diyen de Kur'an. Kur'an'ımız iki ayetinde Allah'ın sevmediği kimseler olarak israfçıları söylüyor. Suyu çok harcayanları değil, ekmeği çöpe atanları değil, domatesin kabuğunu kalın soyanları değil, elektrik lambasını açık bırakıp gidenleri değil. Onlar zaten herkes bu dünyada sevilmez tip olarak herkes biliyor zaten. Ekmeği çöpe atanı bu dünyada sevimsiz insan olarak herkes kabul ediyor. Mümin farkı gözü sınırsız kullanıp israf eden de ortaya çıkacak. Mümin farkı kulağını sınırsız bir şekilde kullanan da ortaya çıkacak. Mümin farkı ağzının ölçüsü olup olmamasında ortaya çıkacak. Ben söylemiyorum. O konuşuyor. Demez mümin. Kulağıma her sözü sokmam deyip, Kulağını israf etmeyen insan olduğu zaman mümin farkı ortaya çıkar. Sınırlı konuşan, para harcar gibi söz harcayan mümin Allah'ın sevdiği mümindir. Para harcarken fırlatıp gidiyor mu parayı kimse? Kaç? Şu. Daha aşağı olmaz mı diyor. En az verebileceği şartlarda para kullanıyor. Söz tüketirken de mümin para tüketir gibi söz tüketir. Onun için gıybet etmez. Onun için yalan konuşmaz. Çünkü yalan bir israftır. Gıybet bir israftır. Nemime bir israftır. Dedikodu israftır. Sözün israfıdır. Sözde de israf var. Kimi sözler var ki, bir fırın dolusu ekmekten daha değerli. Ve cana mal oluyor. Dine mal oluyor. İmana mal oluyor. İnsanlığa mal oluyor o söz. Dolayısıyla binlerce fırından daha değerli bir sözü insan ekmeği israf etmeye çekindiği gibi çekinerek kullanmak zorundadır o zaman. Ağızdaki israf bütün barajlardaki suyun israfından daha tehlikelidir. Gözlerin israfı imana namusa mal oluyorsa eğer gözün gördüğü şeyler sonunda namus tehlikesi oluşturuyorsa, mal tehlikesi oluşturuyorsa, gözü biz salınmış olarak nasıl kullanabiliriz ki? O zaman göz israfı, gözün israflı bir şekilde, gereksiz ve yerinde olmadan gözün kullanılması da en ciddi, en hassas israf türlerimizden birisidir. Dönüp biz şu hayatta Allah'ın razı olmadığı halde, La ''İsraf edenleri sevmiyor Allah'' diye duyduğumuz halde, bu israfın bir hastalık olarak, bir yaşam tarzı olarak, bize nerelerden bulaştığını irdelemek zorundayız. Evlerimizdeki çocuklarımızın yetiştirilme tarzı, bizim yetiştirildiğimiz tarzlar, suyu sadece, İsraf konusu olarak önümüze koymuş annelerin babaların anlayışları. Elektrik faturası çok geldiği için, gaz faturası çok geldiği için kapatın lambayı. Bu ay ne kadar para ödedik? Görmediniz mi? Diyen annelerimizin babalarımızın bu yaşam tarzı sadece faturası ödenen su, elektrik, gaz gibi şeylerde. Bu ekmeğe para verdik diye ekmeğin fazlasını çöpe atmaya karşı çıkan idrakte en büyük israf anlayışı var. Su, elektrik, gaz o evin çocuğundan o evde yaşayan anne babanın ahiret günü hesabını vereceği ömründen daha değerli hale gelmişse evlerimizdeki eğitim tarzı, hayatı algılamayız, algılayışımız mehya yevumati li rabbil alamin" derken bunu sadece kurban keserken okuduğumuz bir dua olarak algılamış yanlış anlayış. Bu evlerimiz bu mikrobu üretiyor demektir. Ve özellikle büyük sıkıntılarla, ekonomik sıkıntılarla, baskılarla yetişmiş ailelerin daha sonra çocuklarını serbest yetiştirmedeki yanlışlıkları, biz çektik onlar çekmesin, biz bulamadık onlar bulsun anlayışı. Alkolikten eroin kullanandan çocuğumuzu kaçırdığımız halde, vakit hassasiyeti, insani hassasiyetleri, israf, edip etmeme standartlarına uyumlu olmayan arkadaşlıklar, mikrop üreten şeyleri konuşuyoruz. İnsanın eşi, hanımı, kocası, çocukları karşısındaki ölçüsüzlük, bu hayatı anlayamamak, Allahu Teala'nın dakikalarla sınırlandırılmış bir hayatı, bize saniye saniye hesabını sormak üzere verdiğini yüzlerce kere Kur'an'da söylediği halde, Dakikalarımızın hesabını vereceksiniz diye buyurduğu halde, bu tabiatını, hayatın sırlarını anlayamadan yaşamak, nefsimizin bu hayattaki gevşek noktalara, kaypak noktalara hayran olduğunu, nefsimize bağlı kalmamız halinde, nefsimizi terbiye etmememiz halinde, kıyamet hassasiyetini unuttuğumuz bir dünyada, biz perişan oluruz, her şeyi israf ederiz, Değil suyu, değil ekmeği, değil vakti doğurduğumuz çocuğu bile israf edebiliriz. Her bir dakikası imanımızın yüzde ellisine tekabül edecek evliliklerimizi, eşlerimizi israf edebiliriz. Allah'ın nimetleri bizim olduğu halde o nimetler, bizim zevkimiz için yaratılmış şeyler oldukları halde azap nedenimiz yapabiliriz bunları diye tefekkür etme işimiz kıyameti unutuşumuz bizi sonunda dünya müslümanları olarak yaşadığımız sıkıntıları bile unutmuş bir nesil haline getirdi helalleri haramları mubahları Allah'ın niye koyduğunu unuttuk bu mubahlar niçin mubah? bu mubahın bir sınırı yok mu? Uyku 7 saatte mübahdır, 8 saatte mekruhtur, 9 saatte haramdır diye niye düşünemedik? Sonunda da kafirler gibi mezarlarını evleri kadar donatarak birbirlerine malla, birbirlerine dekorla, birbirlerine bağladıkları kravatları, gömlekleri, ceketleriyle force atan kafirler gibi birbirimize malla, birbirimizi çocuğumuzu gönderdiğimiz pahalı kolejlerle iftihar vesilesi yapıp birbirimize karşı övünme hastalığına tutulduk. Bu mikrop buradan tutundu. Bu mikrop buradan içimize sızdı. Allah'ın izniyle belli ki dönüşü de buradan olacak inşallah. Bu zafiyetlerimizi toparlayacağız. Malla, evle, arabayla, Mezar taşıyla, babasına yaptığı mezar taşıyla birbirine övünen Müslüman olmaktan, içki içen Müslüman olmaktan utandığımız gibi, utandığımız zaman tövbe ettik demektir. Babasının mezarını daha iyi yaptığı için övünen insan utanılacak bir haldedir. Babasının cennete girmesi için yaptığı mezar taşı hiçbir işe yaramayacak bunu biliyor. Bir teheccüde kalkıp iki rekaat namaz kılıp babasına gözyaşıyla dua etse, çoktan babasını belki de mağfirete kavuşturacaktı. O hala taşla, mermerle bu işi düzeltmeye çalışıyor. Ve biz çocuklarımıza aldığımız kıyafetle, öbür çocuğunkinden aşağı kalmadığı için övünürken, çocuğumuzun ahiretine dair, ne yatırım yaptığımızın sorusunu bile düşünemiyoruz bu nedenle kardeşlerim bu mikrop Müslümanların ailesine hatta vakıflarına hatta camilerine bile girdi camiler bile kiliselerle yarıştırılır hale geldi elbette camiler kiliselerle yarıştırılacak ama duvarlarındaki dekorla değil minarelerin boyuyla değil Allah için ihlasla namaz kılarak, ibadet ederek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşini bırakmayarak, ancak o zaman camilerimizi kiliselerle, diğer binalarla yarıştırabilirdik. Şimdi ise camilerimizi, öbür mahallenin camisiyle, en iyi ifadeyle söylemiş olayım, öbür mahallenin camisiyle, İstanbul'daki filan camiyle yarıştırarak, bir iş yaptığımızı zannediyoruz. Halbuki bizim rakibimiz meleklerdir. Meleklerin ibadet kalitesini Allah bize örnek olarak göstermiştir. Onlarla yarışalım diye. Bu yarışın ilk öncüleri olan ashab-ı da Allah onlardan razı olsun. Önümüzdeki örneklerimizdir. Kardeşlerim, kıyamet var. Nefeslerimizin hesabını vereceğiz. Eğer geç dirileceğiz. Dirilince Allah her şeyin hesabını soracak. Bu konuşmaları yapanların konuştukları, dinleyenlerin dinledikleri, konuşmayanların konuşmadıkları, dinlemeye tenezzül etmeyenlerin dinlemeyişleri, hepsi hesaba çekilecek. Bir kardeşimiz olarak, ben mümin kardeşiniz olarak ikaz etmiş olmak, görevimi yerine getirmek için konuşuyorum. Siz dinleyip nefsinizi kurtarmak, mesuliyetini taşıttıklarınızı kurtarmak için dinlemiş oluyorsunuz. Rabbimizin inayetini, lütfu keremini ve bize yardımını niyaz ederek bu asırdaki aşırılıklarımızı, aşırı gidişlerimizi şu şekilde özetlemek istiyorum. Neden? Nereden dönüş yapacağımızı bilelim diye. Bir, hepimizin başına, bir yiyecek aşırılığı gelmiştir. Tıp insanın yedikleriyle uğraşamaz hale gelmiştir. Üç insandan ikisinin derdi aldığım kilodan nasıl kurtulurum derdidir. Boğalar gibi koçların Nisan ayında meraya açılışı gibi sofralara oturur olduk. Birbirimizi kışkırtır olduk. Artık mümin kardeşlik zannediyorum bu zamandan sonra lütfen yeme kardeşim demek olmalıdır. Birbirimizi bir çorba içmek için davet etmeye artık alışmak zorundayız. O tekkelerde Yunus Emre'ler işte filan şeyhler inzivaya çekilirmiş. Kırk gün bir zeytinle idare ederlermiş. Masal olmaya başladı bizim için. Asabi ı karnına taş bağladığını varmış yokmuş bir zamanlar diye kele olan masalı gibi dinler olduk. Karnımızı boğalar gibi doyurduktan sonra Açlık hikayeleri konuşan bir nesil olarak çok kötü bir tarihimiz yazılacak bizim. Yemekte aşırılık diz boyu olmuştur. Allah bir afet olarak karşımıza 40 çeşit peynir ve reçelin bulunduğu sofralara oturmayı imtihan olarak önümüze koymuştur. Birinci aşırılık bu sofra aşırılığıdır. Nerede şu güzel kuru fasulyenin bir çeşit yemek olarak piştiği ve ufalanmaya başlanmış bir ekmekle oturacağımız sofralara Allah bizi kavuştursun diye dua edecek hale geldik. Bu dolaplarımız, buzdolaplarımız, yanında getirdiğimiz dondurucularımız, yiyeceklerimizi koyacak yer bulamadığımız mutfaklarımız başımızın belasıdır. Siyonizm gibi bu da bir bela oldu. Nefislerimizi dizginleyemiyoruz. Bir numaralı aşırılığımız bu. Bunu, Aşırı bir şekilde anında keserek değil, planlı programlı bir şekilde bu afete karşı tedbirli mutfaklar, terbiye edilmiş mideler ve arkadaşlıklar oluşturmak zorundayız. Bir, iki, su israfı artık insanlığın şu denizlerle dolu dünyanın, suyun daha fazla olduğu dünyanın Susuzluk günleri projesini düşünceyi hale getirdi. Abdestimiz fıçılarla alınacak hale geldi. Hele guslümüz bizim, banyomuz bizim. Maazallah denize düşsek temizlenmeyecek kadar kirliymişiz gibi çok kötü bir su israfına geldi. Arabalarımızı yıkarız, halılarımızı yıkarız, yıkanmış şeyleri bir daha yıkarız. Balkonun şöyle camı açıldı rüzgar geçti getirin kovaları balkon yıkansın. Nedir burada yemek mi yeniyor? Ne yapıyoruz? Büyük bir su israfı var. Halbuki her gece okumayı Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bize nasihat buyurduğu Mülk Suresinin son ayeti Allah'ın kainattaki en büyük tehditlerinden biri olarak bir gün suyunuzu kurutursam ne yapacaksınız sorusuyla bitiyor. Yeryüzünde en büyük afetlerden biri bir gün muslukların su akıtmamasıdır. Birileri arabalarını, bahçelerini, evlerinin duvarlarını neyi su ile yıkarsa yıkasın. Biz sanki dünyada, kullandığımız su son bidondan başka su kalmamış titizliğiyle sadece Allah'ın Rabbimizin karşımıza çıkardığı en büyük imtihan çeşidi olduğundan dolayı su israfına karşı mümin ciddiyetiyle tavır koymak zorundayız. Evlerimizdeki lavabonun muslukları en kolay açılır, en kolay kapanır musluklar olmalı. Ki çocuklarımız ve biz Suyu esraf etmeden kullanmayı alışmış olalım. Üçüncü israf çeşidimiz bu asırda ilaç israfıdır. İlaca yarayan otlar bile pahalı hale geldi. Gerekli gereksiz ilaç kullanma hastalığı insanlığın başına bela olmuştur. Bu ilaç sektörünün hoşuna gidiyor. Doktorluğun Doktorluğunu İcra etmesi için gerekiyor. Eczacının para kazanması için gerekiyor. Susam tanesi midir? Filanca ot mudur? Filanca şey midir? İlaçtır diye bir isim almaya görsün. Ceviz filan hastalığa iyi geliyor denmeye görsün. Çürüyecek kadar cevizi evimize doldurma ihtiyacı hissediyoruz. Bu ilaç başlığı altında bir israf kampanyası başlatmıştır şeytan. Bu kampanyaya da ne yazık ki Müslümanlar düşmüşlerdir. Ne yazık ki devletlerin de bu konuda alacak bir tedbiri yoktur. Çünkü bu bir hastalıktır. Fazla ilaç tüketme hastalığı diye bir hastalık gelmiştir. Belki kansere bir gün çare bulunacak ama buna çare bulunamayacaktır. Biz müminler olarak çaremizi Allah innehu la yuhibbul musrifin diye koymuştur öncesinde. Biz ilaç israfına karşı Allah-u Teala'nın imtihanını kaybedemeyiz diye hassasiyet göstermek zorundayız. Kardeşlerim bu asrın getirdiği aşırılıklardan, şeytan tuzaklarından ve israfın ta kendisi olan şeylerden biri de marka düşkünlüğüdür. Eğer hacılar bile bir günlüğüne Arafat'ta giyecekleri ihram kıyafetini marka olarak satın almayı düşünüyorlarsa, Zühdün kefen kıyafetinin temsilcisi olan Kabir hayatını hatırlatmak için giyilen İhram bile pahalı havlu çeşitlerinden üretiliyorsa 100 liralığı varken 150 liralığı alınıyorsa Söylenecek bütün sözler bitmiş demektir Dördüncü hastalığımız Bu aşırın, aşırılığın çeşidi de budur Mezar taşını en iyisinden yap Kefeni neredeyse ipekten yap Arafat'ta giydiğin ihramı öyle yap. Arafat'a giderken kullandığın parfüm bile Paris parfümü olsun. Müslümanlıkta ne ala cennette de melekler seni dört gözle bekliyorlar diye sen bol bol rüya görebilirsin. Bu oyununu şeytanın bozmak zorundayız. Evet Müslüman iyi, kaliteli, sağlam, düşkünü olur. Parası olan sağlamını alsın. Markaya fiyat vermek. Sadece telefonun son rakamı benim doğduğum vilayeti temsil ediyor diye ona fazla para vermek. Araba plakası benim doğduğum vilayete benziyor diye ona fazladan para vermek. Şeytanın tuzağına düşmek değil avucunun içinde kalmak demektir. Biz dünyanın tamamına sinek kanadı kadar değer vermeyen Allah'ın kulları değil miyiz? Sadece filan rakam benim doğduğum vilayetin plaka numarasıdır diye para harcarsam, sinek kanadı kadar bu dünyayı görmeyen Allah'ın huzuruna ne hakla nasıl çıkarız biz? İsraf, suyu boş akıtmak değildir sadece, gereksiz ve yersiz harcama yapmaktır. Sözlerimizi bile israfa dahil ederken biz, gözü israf etmeyelim, kulağı israf etmeyelim derken biz, harcadığımız yerlere, markaya fiyat verirsek ne yaparız? Ve beşinci israf çeşidi, yersiz gereksiz aydınlatma yapmaktır. Ruhu kararmış Avrupa. sokaklarını, caddelerini, evlerinin duvarlarını, her yeri aydınlatıyor olabilir. Biz iman nuruyla nurlanmış bir nesil olarak, burada kitap okumayacaksan bu lambayı yakmaya gerek yok demeliydik. Duvar, Aydınlık olsa ne olur, karanlık olsa ne olur demeliydik. Güvenlik nedeniyle aydınlatma yapmak başka, yeni bitirdiğim badanayı göstermek için projektör yapmak başka. Betonlarımızı birbirimize göstermek için aydınlatırsak biz, nasıl Rabbimizin huzuruna, innehu la yuhibbul الْمُسْرِف۪ينَ ayetini göze almadan yaşamış insanlılık olarak nasıl çıkarız maazallah? İsraf, İsraf, gereksiz ve yersiz harcama yapmaktır. Bir başka altıncı bizim israf diye tedbir almamız gereken altıncı şey borçlanmadır. Borç insanoğlunun ilk gününden beri var olan bir uygulamadır. Haram değildir, yasak değildir ama borçta israfa gitmek bu asrın hastalığıdır sadece insanlara borç vermek için banka kurulmuş bir zamanda yaşıyoruz biz borcun kanunlarla rahatlatıldığı bir zamanda yaşıyoruz İnsan durup durup kendisine borç üretir mi? ama şeytanın avucunda bir tırnak parçası gibi kopmuş bir tırnak parçası gibi avucunda kalırsan şeytanın ödeme planını İkna edici bir şekilde kendine de inandıramadığın halde tutarsın, borç alırsın. Sadece ödeme planını kolay yapıyorlar diye. İhtiyacın yoksa, ödeme planı kolay olsa, 120 aya yayılmış olsa, 200 aya yayılmış olsa ne olacak? İhtiyacın yok, zaruri değil. Öbür türlü de idare edebiliyorsan, borç bu çağın getirdiği bir hastalıktır ve zevke dönüşmüştür. Hastalık da bu zaten. Aşırılığı da buradan kaynaklanıyor. İhtiyaçtan değil, nefsi tatmin etme arzusundan kaynaklanıyor. Bu bir israf çeşididir. Teknoloji çağının israfıdır. Faizin kanunlarla korunma altına aldığı, alındığı çağın, çılgın hastalıklarından birisidir. Mümin bu afete karşı uyanık olmalıydı. مَحْيَا يَوْمَ مَاتِي لِلّٰهِ rabbil alamin. Ölümüm, yaşamım, her şeyim alemlerin Rabbinin kontrolündedir diyen mümin uyanık olmalıydı bu konuda. Geç kalınmış bulunuyor. Helal borçta olsa borca karşı mümin teyakkuzda olmalı. Öldüğünde borçsuz ölmek müminin hedeflerinden birisi olmalıydı. Yedinci hastalığımız bu çağın hastalıklarından birisi. Bir günlüğüne kıyafet satın almaktır. Mezuniyet gününde giyilmek üzere çocuğa alınan kıyafet israftır. Veli, o zaman mezun etmeyin çocuğumu, bu kıyafeti de bana aldırtmayın demelidir. Bir günlüğüne kıyılan kıyafet, bir günlüğüne bir tören için alınan herhangi bir şey, araç, malzeme israftır. Biz Allah'ın nimetlerini bir gün sadece o hatıra fotoğrafı çekilecek diye, bir günlüğüne tüketirsek eğer, Rabbimizin huzuruna nasıl gideriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı, سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ izin عَنِ النَّعِيمِ diyen, dedirtilen Peygamber aleyhissalatü vesselamı nasıl anlamış oluruz? Güya karınları doyana kadar, yemek yiyip su içtikten sonra dönüp ashabına, Semalatus elünne yavmu izin alinnaiim sonra bu nimetlerin hesabı bizden sorulacak diyen peygamberin ümmetine bak. Bir günlüğüne gelinlik diye bir kıyafete tam 3 ay bir evde ailece huzurla yaşayacakları kadar para veriyorlar. Sonra da taksit ödüyorlar. Ödeme borçlar günü geldiği için faiz biniyor. Fetva arayıp duruyorlar. Kredi alabilir miyiz diye. nereye harcadınız bu parayı? İnsanlar doysun diye yemek yenir. İnsanlar görsün diye yemek yedirilir, yenir mi? Bir günlük diye yapılan harcamalar, fotoğraf çektirmek için, sadece görüntü vermek için, mezuniyet töreninde, düğünde, nişanda, sözde, şurada, burada bir günlüğüne giyilen şeyler, bu çağın çılgınlıklarından, bu çağın aşırılıklarındandır. Ve, Sekizinci başlığımız, Endülüs gibi evlerde yaşamaya başladık. Endülüs'ü incelediğimiz zaman bakıyoruz ki, duvarlara yapılan oymalar, nakışlar, duvar süslemeleri, bir mahallenin beş yıllık ihtiyacından fazla harcamayla yapılmış. Ama Endülüs'ü Allah yerle bir etti. Neden? Küfrani nimet içinde bulundular Çünkü, o zaman da Afrika'da yer yiyecek sorunu vardı. Afrika'ya 20 kilometre mesafede medeniyet kurduk derken israf medeniyeti kurdular. Allah da israf edenleri sevmediği için İspanyol, Afrikalı yamyamları, açları gelip onları doğrarken Allah yardım etmedi onlara. Niye? Allah israf edenleri sevmiyor ki. İsraf edenleri sevmiyor ki Allah. Sevmediklerine de yardım etmedi. Müslümanların evleri, gereksiz ve yersiz yapıyla, duvarlarla, tuğlalarla, aletlerle, mobilyalarla, donatıldığı sürece, bu israf çeşidi, Endülüs gibi Müslümanlığımıza rağmen, okunan ezanlara rağmen, okunan Kur'anlara rağmen, şeytanın elinde, helak olup gitme sürecimizi yansıtıyor. Endülüs gibi tıpkı. Ve dokuzuncu bataklığımız kardeşlerim, dokuzuncu bu çağın bize taşıdığı hastalığımız bilim, ilim israfıdır. Gereksiz kitaplardan amel etmesi mümkün olmayan şeylerden velev ki din kitabı olsun. Okuma birslf teşittir. Hal biliyor musun? Namazda okuyacağın surelerin kıraate uygun olup olmadığı konusunda bir ders aldın mı? Okuduğun filan filozofun İbn Rüştün, İbn Sina'nın bu değerli kitabı seni kurtaracak mı kıyamet günü? Usulü fıkı öğreniyorsun. Fıkı biliyor musun? Taharet biliyor musun? Orucu biliyor musun? Sev secde nerelerde yapılacak biliyor musun? Ne yapacaksın usulü fıkı? İmam-ı Azam'ın rakibi misin sen? ilimdeki aşırılıklar, birilerine galip gelmek için, öğrenilen her şey, öbür Müslümanın herhangi bir şekilde senden üstün olmaması için, kütüphanene koyduğun, masana koyup okuduğun her şey, dinlediğin sohbetin, felsefen, mantığın, neyin varsa israf, israf. O gerekli gereksiz konusu değil bu. Gerekli gereksizliği adamına göre belirleniyor. İlm-i al usulü fıkıh biliyorsun. Ne edeceksin sen İbni Rüştü? Ne edeceksin sen İbni Sinay? Sana cami imamının tahareti öğretmesi lazım. Taharet yok, kıyafet var gibi oluyor bu o zaman. Bu sebeple bu çağın getirdiği hastalıklardan birisi de, aşırılıklardan birisi de gereksiz senin için, senin çapın için, Gereksiz ilimlerle meşgul olmaktır. Buna tefsir de dahildir. Sabah namazını camide cemaatle kılmadıkça tefsir ilmi israftır. Çünkü Allah'ın acil emridir sabah namazı. Tesettür, huşu ve allah Teala'nın kullarında görmeyi murat ettiği her şey senin acilen hemen uygulamaya koyman gereken şeydi. İsraf ediyorsun. Kardeşlerim, onuncu israf alanımız da müminlerin birbirleriyle uğraşmalarıdır. Herkes başkasının hatalarının uzmanı olmuş oldu. Elinde internet var ya, cep telefonu var ya, herkes her şeyin uzmanı ve kim yanlış yapıyor bunu belirleme yetkisine sahip. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem refikaa'ya gitmeden sen hangi hocalar yanlış yapıyor? Hangi şeyhler yanlış yapıyor? Bunları tespit et, ona bir tweet at demiş ona sanki. Otur sen oturduğun yerde. Rabb'inle baş başa kaldığın gün ne yapacağını düşün. Birbirimizle kardeşçe ilgilenmek bu ümmetin gereğiydi. Birbirimizin ayıplarıyla uğraşmayı din haline getirmek bu asrın israfı oldu. İstiğfar etmemiz, tövbe etmemiz gereken, çılgın hastalıklarımızdan, bataklıklarımızdan birisidir. Biz elimize ulaşan, teknolojiyi, interneti, cep telefonunu, bilgisayarı vesaireyi, bu ümmetin büyümesi için, kullanmamız gerekirken, elimizdeki teknolojiyi, bu ümmetin daha fazla gruplaşması, küçülmesi için kullanıyorsak, şeytanın avucunda, Çekirdek kadar bile değiliz demektir. Sırf bu aşırılıklar yüzünden hastalıklarımız arttı. Kalp katılığımız arttı. Bir sürü kavgamız, gürültümüz çoğaldı. Uykumuzun lezzeti kalmadı. Yemeklerimizin faydası kalmadı. Allah'ın huzurunda hesap vereceğimiz kalemlerin sayısı arttı dakikalarımızın hesabını vereceğimi, vereceğimizi bildiğimiz halde, bir yığın vebale gireceğimiz sorumluluklarımızı artırdık. Bir gıybetin faturasının helallik olduğunu ve azap olduğunu cezasının bildiğimiz halde, gıybeti mubahlaştırdık fark etmeden. Kim ne yaparsa yapsın. Biz oturup Allahu Teala'nın sevmediği kul olmamak için, zinadan uzak durduğumuz gibi, kumardan uzak durduğumuz gibi, Hırsızlıktan uzak durduğumuz gibi, gasptan uzak durduğumuz gibi, yalandan uzak durduğumuz gibi, kesinlikle israftan da uzak duracağız. Ve israfı Allah'ın bütün nimetleri için, Yarın hesabını vereceğimiz her şey için geçerli kural haline getireceğiz. Bunun için ekmekten önce israf, göz israfıdır, gözü sınırsız kullanmaktır diyeceğiz. Bunun için sudan önce israf, kulak israfıdır diyeceğiz. Bunun için parayı harcarken israf etmekten korkan mümin, söz harcarken de israf etmekten korkmadıkça samimiyetine melekleri inandıramaz zira bu bulaştığımız israf hastalığı yüzünden tembellik ibadet haline geldi tembelliği kadar prim yaptı gençler neredeyse 20 yaşındayken kaç çocuk babası olmuş babanın ve annenin çocukları olarak evlenmekten korktu çalışmaktan çekindi gezmekten de korktu evinde iskelet gibi yapışıp kalmış nesil bu yüzden ortaya çıktı. Sevgide aşırılık oldu. Şımartmada aşırılık oldu. Acımada aşırılık oldu. Merhamette aşırılık oldu. Nimetler aşırı bir şekilde yüklendi. Çocuklar hasta olmasa bile ilaç verelim lazım olur denir oldu. Çocuk 5 saatte kalkacak olsa bile 15 saat uyutuldu. Her şeyi aşırı bir şekilde veren, Anneler, babalar, öğretmenler, vakıflar sonunda Huheylâ gibi bir afet gibi nesil gördüler karşılarında. Önceki aşırılığın, israfın sonucu bu oldu. Bu israf mantığı düzeltilmeden devam edilirse yarını belli bunun. Yarını hakkında Müslümanlar ağlamayı, sızlamayı bırakmalı. Program yapmaya dönmelidirler. Evlerimizden başladığımız programlar, evimize de önce kendimizden başladığımız programlar. Nedir israfımız? Bunu tespit etmeli. Duvar boyalı ise bir daha boyamanın israf olduğunu düşünerek boyamalıyız. Çocuğa üç kere aferim demek yeterliyse 33 kere tesbih gibi aferim demenin bir israf olduğunu düşünmeliyiz. Bir günlük bir kıyafetin bir afet olduğunu, bu ümmetin nimetleri bu kadar kolay çarçur eden bir ümmet olamayacağını düşünmek zorundayız. Biz düşünmezsek aleyhimize düşünmeye devam edecek şeytan.